Menekşe renkli gözleriyle kendisine hayran bırakan, Hollywood'un altın yıllarında bir ekol haline gelen Oscar ödüllü oyuncu Elizabeth Taylor'ın hayat hikayesi sizlerle. Elizabeth Taylor 27 Şubat 1932'de İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Elizabeth Rosemond Taylor adını verdi. Elizabeth'in annesi Sarah Viola Wombra emekli bir sahne oyuncusu, babası Francis Lane Taylor ise sanat galericisiydi. Elizabeth Taylor 7 yaşına kadar ailesiyle birlikte Londra'da kaldı. 1 Eylül 1939 tarihinde İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İngiltere üzerinde ciddi bir huzursuzluk ortamı oluştu. Bu durum Elizabeth Taylor'ın ailesini oldukça tedirgin etti ve İngiltere'nin savaşa katılacağı endişesiyle Elizabeth annesiyle birlikte Amerika'ya giderken babası sanat galerisiyle ilgili son işlerini tamamlamak için İngiltere'de kaldı. Eğitimine Amerika'da devam eden Elizabeth nadir rastlanan menekşe renkli gözlere sahipti. Rol yeteneğini ve güzelliğini fark eden herkes, Elizabeth'in bu özelliklerini değerlendirmesi konusunda annesine her fırsatta baskıda bulundular. Bu öneriyi değerlendiren aile, 1941 yılında MGM ve Universal Studios'larına gittiler. Her iki stüdyonun da deneme çekiminden başarıyla geçen Elizabeth, Universal ile bir sözleşme imzaladı. Elizabeth Taylor'ın ilk sinema filmi, 1942 yapımı There's One Born Every Minute oldu. Bu film sonrasında Universal Studios'unun oyuncu direktörü Elizabeth Taylor için olumsuz görüş belirtince sözleşmesi feshedildi. Elizabeth, MGM film şirketine geçerek o dönem büyük beğeni toplayan 1943 yapımı Let's Come Home adlı filmde rol aldı. Elizabeth Taylor'ın kariyerinin en heyecan verici filmi olarak nitelediği Velvet Brown karakterini canlandırdığı 1944 yapımı National Velvet adlı film elde edilen yaklaşık 6 milyon dolarlık hasılat ile rekor kırdı. MGM yetkilileri filmdeki başarılı performansından sonra Elizabeth Taylor'ın sahne ismini Virginia olarak değiştirmek istediler. Ancak ailesi buna karşı çıktı. Elizabeth Taylor'ın oyunculuk kariyeri hızla yükselirken Özel hayatı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Henüz 18 yaşındayken Hilton Otellerinin varisi Conrad Hilton'la evlendi. Bu evlilik dünya çapında ses getirdi ve büyük sansasyona neden oldu. Elizabeth Taylor'ın Conrad Hilton'la olan evliliği sadece 9 ay sürerek 1951 yılının başında sona erdi. Boşanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 1952 yılında aktör Michael Wilding ile dünya evine girdi. Elizabeth Taylor bu evliliğinden Michael ve Christopher Edward adında iki erkek çocuk dünyaya getirdi. 1956 yılında Elizabeth Taylor başrolünü unutulmaz aktör James Dean ile birlikte paylaştığı Giant filminde Leslie Benedict adlı karakteri canlandırarak, büyük başarı yakaladı. Ertesi yıl Elizabeth Taylor, Rain Tree Country adlı filmde Susanna Drake adlı karakteri canlandırarak ilk kez Oscar ödülüne aday oldu. 1957'nin başında Michael Wilding ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından ünlü yapımcı Michael Todd'la hayatını birleştiren Elizabeth Taylor'ın mutluluğu yine kısa sürdü. Çünkü ertesi yıl Michael Todd trajik bir uçak kazasında hayatını kaybederek Elizabeth'i bu evliliğinden dünyaya getirdiği kızları Liza ile baş başa bıraktı. 1958 yılında oynadığı Cat on a Hot Tin Roof ve 1959 yılında oynadığı Suddenly Last Summer adlı filmlerde gösterdiği performansla iki kez en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olarak gösterildi ve aynı yıl dördüncü evliliğini Eddie Fisher'la yaptı. 1960 yılında eşi Eddie Fischer'la başrolü paylaştığı Butterfield Eight filminde sergilediği performansıyla Şeytanın Bacağını Kırarak En iyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görüldü. 1962 yılında Elizabeth Taylor ve Eddie Fischer, Almanya'daki Bir Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 1 Ağustos 1961 yılında doğan Maria'yı evlat edindiler. 1963 yılında MGM ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Twentieth Century Fox ile anlaşma sağladı. Aynı yıl 1 milyon dolar ödenen ilk oyuncu olma ünvanını Cleopatra adlı filmdeki başrolüyle eline geçiren Elizabeth Taylor sergilediği performansla sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Daha sonra Elizabeth Taylor, Kleopatra filminde başrolü paylaştığı Richard Burton'la yaşadığı aşk skandalıyla gündeme geldi. Bu ilişkinin skandal olarak değerlendirilmesinin nedeni ise olay ortaya çıktığında her ikisinin de başka kişilerle evli olmasıydı. Filmin yapımcıları bu skandalı fırsata çevirmek istedikleri için aynı yıl vizyona giren The VIPs filminde başrolü tekrar Elizabeth Taylor ve Richard Burton'a verdi. Tüm bu tartışmalara rağmen 1964 yılında Elizabeth Taylor, Eddie Fisher'dan boşanarak eşinden ayrılan Richard Burton'la hayatını birleştirdi. Magazin basını çiftin attığı her adımı haber yaptı. İlişkilerinin başlama şekli toplumun değer yargılarına aykırı olduğunu düşündüğü için Vatikan bile bu ilişkiyle alakalı düşüncelerini iletip onları kınadı. Her tür baskıya rağmen Elizabeth Taylor, Richard ve benim inanılmaz bir uyumumuz var, birbirimizi çok seviyoruz açıklamasını yaptı. Yaşadıkları ilişki her zaman gündemde oldu. 1966 yılında eşi Richard Burton'ın da yer aldığı Who's Afraid of Virginia Woolf adlı filmde sergilediği performansıyla ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü aldı. Elizabeth Taylor'ın daha sonra rol aldığı filmler beklenen başarıyı yakalayamadı. Özellikle 1967 yılında Marlon Brando ile başrolünü paylaştığı Reflections in a Golden Eye ve eşi Richard Burton'la birlikte oynadığı The Comedians eleştirmenler tarafından olumlu not alamadı. Bir dönem film başına astronomik ücretler alan Elizabeth Taylor artık filmin dişe gelirinden alacağı yüzdeyle çalışmaya başladı Elizabeth Taylor Richard Burton'ın kendisini aldattığını öğrenince 1974 yılında boşandılar ancak birbirlerine duydukları hislerin gücü 1975 yılında tekrar evlenmelerini sağladı çift alkol ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1976 yılında tekrar boşandılar Elizabeth Taylor, daha sonrasında Senatör John Warner ve Larry Fortenska ile iki evlilik daha gerçekleştirdi. Ancak bu birliktelikleri de sürmeyerek boşandı. 1994 yılında vizyona giren The Flintstones ile son sinema filminde rol alan Elizabeth Taylor, sanatsal başarılarının yanı sıra birçok sosyal yardım projelerinde de yer almaya özen gösterdi. Özellikle... AIDS ile savaş konusunda birçok yardım kampanyasına destek verdi. Yakın arkadaşı aktör Rock Hudson'ın ölümünden sonra Amerikan AIDS Araştırma Fonu'nun kurulması için büyük çaba sarf etti. Sonrasında bu kötü hastalıkla mücadele eden insanlara maddi destek sağlamak ve bilimsel araştırmalara kaynak oluşturmak amacıyla Elizabeth Taylor AIDS Fonu adıyla kendi kuruluşunu oluşturdu. 16 Mayıs 2000 tarihinde eğlence sektöründeki hizmetleri ve AIDS araştırmalarına yaptığı destek nedeniyle Britanya İmparatorluğu Dane Kumandanı ünvanını Kraliçe Elizabeth'in elinden alarak onurlandırıldı. Elizabeth Taylor'ın yaşamındaki en büyük tutkusu dünyanın en değerli taşı olan elmastı. Bu tutkusunu koleksiyoner olarak devam ettiren Elizabeth Taylor'ın kendi koleksiyonunda bulunan iki değerli elmas çok konuşuldu. Bunlardan ilki 33.19 karatlık krab elması, diğeri de 69.42 karatlık Taylor Burton elmasıydı. Her iki elmas da Richard Burton tarafından Elizabeth Taylor'a hediye edilmişti. Elizabeth Taylor, yaşamının büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla mücadele ederek geçirdi. Bağımlısı olduğu alkol ve ağrı kesiciler, 1990 ve 2000 yıllarında yakalandığı zatüre, beyninde teşhis edilen tümörün 1997 yılında çıkartılması, 2002 yılında geçirdiği cilt kanseri ve kronik sırt ağrıları nedeniyle yapılan birçok ameliyatlar neticesinde bedeni artık bu duruma daha fazla dayanamadı ve 23 Mart 2011 tarihinde kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü Los Angeles kentindeki Cedars Sinai tıp merkezinde hayatını kaybetti. Hollywood'un iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor'ın cenazesi 1959 yılında Yahudiliğe geçmesi nedeniyle dini gereği ölümünün ertesi günü defnedildi. Sade bir törenle toprağa verilen Elizabeth Taylor, hayatta olduğu dönemde davetlere geç gelmesiyle bilindiği için vasiyeti üzerine defin işlemi 15 dakika geciktirilerek Los Angeles'taki Forest Lawn Memorial Park Mezarlığı'na defnedildi. Elizabeth Taylor, 1960'lı yıllarda sona eren klasik Hollywood döneminin son yıldızlarından olurken, geçiş dönemini kusursuz atlatıp magazin ve paparazzi medya kültürünün aktifleştirildiği bu yeni döneminde önlülerinden oldu.